İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın. Günaydın herkese, iyi haftalar. Günaydın. Ahmet'in karikatürlerinde neler var? Şöyle geçtiğimiz hafta Milas Belediyesi tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen bu uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışmasının sonuçları belirlendi. Daha önce de daha önceki yıllarda da. Anlatmaya çalışmıştık birkaç karikatür bu yarışmadan. Çok güzel karikatürler geliyor çünkü. Ee, biliyorsunuz Türk karikatürün büyük ustası diyeceğim yani dünyaca tanınmış e, karikatürcümüz Turan Selçuk. Bundan tam 100 yıl önce Miras'ta dünyaya gelmişti. Yani bu yıl 100. E, yılı e, Turan Selçuk'un. Onun anısına düzenlenen yarışmanın birinciliğini ise bu yıl İranlı bir çizer İsmail Babay. Böyle okuyorum. Bir market arabası karikatürüyle kazandı. Şimdi dünya genelinde bu kadar son zamanlarda sık işlenen ve çizilen bir konu market arabaları. Buna rağmen gerek baba'yın çizgideki ustalığı gerekse yaratıcılığı ona bu kıymetli ödülü kazandırdı. Evet, e, bugün anlatmaya çalışacağım ilk karikatürün kah kahramanı bir e, market arabası. E, kaybettim. Evet, e, şimdi süpermarketin mahalle bak bakkallarının yerini almasıyla birlikte biliyorsunuz dört tekerlekli bu market sepetleriyle de tanışmış olduk. Ee, ve bu market arabaları aslında eskiden pazarlarda çalışan e, o küfe hammallarının da işlerini ellerinden aldı. Özde pek hatırlamazsın belki ama e, evet. çok saygın bir meslekti bu pazarlarda. Özellikle hanımların arkasından küfeyle giden meyanelerin kapısında da beklerlerdi akşamları bu hammallar. Evet. Evet. Kadıköy Balıkçılar evet. çarşısında var hala. Var mı? İyi. Var. Şimdi eskiden bizim çizerlerimiz karikatürlerde enflasyonu simgelemek için bir canavar icat etmişlerdi. Ve bu canavar giderek böyle değişti, evrimleşti diyeceğim. Sonunda ağzından böyle alevler saçan bir ejderhaya dönüştü. Enflasyon canavarı dediğimiz. Bu karikatürleri gören yabancılar ise bu ejderha, ejderhalı enflasyon karikatürlerine bir türlü anlam veremiyorlardı. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonun Çin Halk Cumhuriyeti ile ne ilgisi olabilir falan diye düşünüyorlardı. Çünkü <gülüyor> e, evrensel karikatürde ejderha yani bu şekilde e, ağzından alevler çıkartan ejderha alegorik olarak Çin'i temsil ediyor. Yani aynen Rusya'yı e, ayının, horozunda da e, Fransa'yı falan singelediği gibi. Uzun lafın kısası e, süpermarketlerle birlikte tanıdığımız bu dört tekerlekli e, market sefreti çizerlerin enflasyonu eleştirmek için kullandıkları evrensel ve ortak bir dil oldu. Özellikle şimdi şu zamanlarda. Bu karikatürde ilk bakışta arka tekerlekleri üzerinde Şaha kalkmış bir market arabası görüyoruz. E, bu arabanın önünde de 3 kişilik e, küçük bir aile var. Anne baba ve e, çocuklarından oluşan çekirdek bir aile. Market arabasının önünde e, o kadar küçükler ki Gülüver'in cüceleri gibi falan kalıyorlar. Adam elindeki uzunca ipi arabanın e, önündeki tutma bölümüne e, bağlamış. E, şaha kalkmış şahlanmış olan market arabasını sanki ıslah etmeye çabalıyor. Karısını adamın arkasına sarılmış. Oğlan da annesinin elbisesinden var gücüyle asılıyor ve adama destek oluyorlar. Hep birlikte çekiyorlar. E, market arabası ise ön tekerlekleri havada hatta bir bacağını da hafifçe kıvırmış. Tıpkı e, böyle şaha kalkmış asil bir at gibi e, kendisini ıslah etmeye çabalayan bu küçük aileye karşı direniyor. Çok başarılı bir güzel bir çizim. Güncel olduğu kadar da evrensel. E, dolayısıyla. E, İsmail Baba'yı e, buradan kutluyorum. Evet. <gülüyor> Yine aynı yarışmada e, ikincilik ödülünü kazanan karikatür bu kez Dado ile e, çizen hırvat bir karikatürcü. Dragutin Kovacevic'in eseri. E, Kovacevic karikatüründe mülteci sorununa parmak basıyor. E, bu kez çekirdek ailemiz dört kişi ve bir de köpekleri var. E, bir adam karısı, e, oğulları ve kucağında da bir bebek. İşte bu dörtlü e, ellerinde bavulları, sırtlarında çantaları, sırt çantalar olduğu halde aşılması neredeyse imkansız, uçsuz, güzelsiz ve çok yüksek bir duvarın e, önünde durmuşlar. Umutsuzca e, duvarın tepesindeki siyah dikenli tellerin oluşturduğu yazıyı okuyorlar. Yazı aslında umut vaat ediyor çünkü e, bu e, evrensel dilde diyeceğim yine kullanılan Aslı İngilizce olan çok sıcak bir karşılama sözcüğü. Welcome, hoş geldiniz. Hmm. Fakat dikelli tellerden oluşmuş bu yazı. Tam bir e, oksimoron gibi değil mi? Yani iyi, hoş geldik de içeri nasıl gireceğiz? E, kovaçeviç yani Dado, e, Avrupa Birliği'nin bu çelişkisine dikkat ediyor. Ve e, bu karikatürü de ikinciliği kazandı Turan Selçuk yarışmasında. Üçüncü, e, yine İranlı bir sanatçı. Ali Kanaat, ee, onun bir çizimi. Ali Kanaat bir tank çizdi. Bu arada e, yeri gelmişken söyleyeyim, yarışmaya o kadar çok tank çizimi e, gönderildi ki e, hakikaten bu tankların sayısıyla belki de bir savaş kazanılabilir yani. E, Ali Kanaat'ın e, tankına gelecek olursak, bu tankın aslında önemli bir özelliği yok. Hangi ülkeye ait olduğu falan da bilinmiyor. Sadece yukarıdan düşen bombaların işte en kaza çevirdiği yıkıntıların harabelerinin içinde ilerlemeye çalışırken birden önüne birileri çıkıyor, duruyor. Durunca da tankın içindeki asker kafasını çıkartarak önünde iki küçük çocuğuyla birlikte otostop yapan zavallı kadına şaşkınlıkla bakıyor. E ne yapsın kadın? E, koca gitmiş ya da öldürülmüş, evi yıkılmış, çaresiz bavulunu toplamış, çocuklarını almış, arabaya dönen kentin içinden geçmekte olan o tek vasıtaya, e, yani tanka otostop çekiyor. İçinde acı bir komik barındıran fakat daha çok hüzün içeren e, çok anlamlı bir karikatür bu da. E, devam edeyim hızla. Turan Selçuk karikatür yarışmasından son bir karikatür. O da jüri özel ödülünü kazandı. Fakat farklı bir karikatür bu. Belçika'dan e, emektar bir karikatürcü Stefan Projin e, katılımcıların büyük çoğunun aksine ne savaşa ne enflasyona ne de kuraklık ya da eklim krizine parmak basmış. O e, İstanbul gibi büyük metropollerde giderek büyüyen farklı bir sorunu işlemiş. Trafikteki motosiklet sürücüleri. Yani önce karikatürü anlatayım. Bir toplu taşıma aracının içini görüyoruz. E, bu bir metro vagonu olabileceği gibi bir hızlı tramvay da olabilir ya da bir otobüsün de içi olabilir. Öyle tıkış tıkış değil e, oturan e, bazı yolcular var. Ayakta yolculuk eden insanlar da görüyoruz. Fakat karikatürün en can alıcı noktasına gelince işte bu Toplu taşıma aracının tam orta yerinde içinde bütün yolcuların da hayret dolu bakışları arasında kafasında kırmızı kaskıyla e, ve o kaskla uyumlu kırmızı bir motorun üzerinde ilerlemekte olan motosikletli bir vatandaş. Motosiklet sürücüsü evet. Evet. Çok mu saçma? Yani karikatür bu. Karikatürde her şey olabilir. Her şey kadar. olur evet. Fakat bir an için şu İstanbul trafiğini lütfen hocam gözünüzün önünde canlandırın. Trafiğin en yoğun olduğu araçların ilerlemekte güçlük çektikleri saatlerde o kaldırımlarda yayaların arasından geçerek yol almaya çalışan e, sürücüler. E, Daracık yol, sokaklara ters yönden girenler. E, yasak olan yaya yollarında tam gaz gidenler. Ben sahilde çok görüyorum. E, Eksos gürültüsünden söz etmiyorum bile. Yani anlaşılan e, Belçika'da yaşayan karikatürcü Stefan Provis, o da bu durumdan rahatsız olmuş ki böyle bir karikatür çizerek e, yarışmaya göndermiş. Ya Ama e, yanlış anlaşılmasın sakın. Biz kesinlikle trafik kurallarına uyan, özellikle de pandemi döneminde gerçekten görevini büyük bir özveriyle yapan motokuryeleri ya da diğer motosiklet tutkunlarını kesinlikle eleştirmiyoruz. Fakat e, maalesef motosiklet terörü de büyük kertlerin önemli bir e, sorunun haline geliyor. Ve e, karikatür bir eleştiri sanatı o da bu sorunu gözler önüne sererek e, görevini yapacak tabii. Evet. Şimdi hazır motosikleti hızlı travmayın içine soktuk. Hız kesmeden devam edelim. E, özel jetimizle ekmek almaya gidelim mi? Ne dersiniz? Tabii. Şimdi... Koko, Koko Müstaharlı Corin Ray, e, Liberasyon Gazetesi'nin çizeri hanımefendi e, son yayınladığı karikatüründe iklim krizine değinmiş. Ve şöyle demiş başlık olarak, küresel ısınmaya karşı her önlem önemlidir. Şimdi bu böyle bir başlığı olan e, küresel ısınmaya karşı her önlem önemlidir başlıklı karikatürde. Sokağın ortasına park etmiş, daha doğrusu bir ekmek fırının önüne iniş yapmış Küçük bir özel jet görüyoruz. Pasta fırındır jet. o pasta. <gülüyor> pasta fırındır. <gülüyor> Boulangerie diyorlar e, Fransızlar buna. <gülüyor> pasta ve fırın. Yani aynı anda. Çok güzel mereng falan da alabilirsin. <gülüyor> ee, şimdi jetin sahibi e, almış ekmeğini, bagetini almış koltuğun altında e, jet'e doğru geri dönmekteyken e, Muhterem eşi de e, kapıdan yani kapıya çıkmış, e, kapının eşiğinde duruyor, kocasına da sesleniyor e, Eve dönebilir miyiz? Banyonun ışığını açık <gülüyor> unuttum galiba <gülüyor> Değil mi? her her önlem önemlidir. Yani küresel ısınmaya, kuraklığa karşı alacağınız en küçük önlemin bile mutlaka katkısı vardır. Karbon izimizi küçültmemiz e, şart. Ben dişlerimi fırçalarken musluğu kapatıyorum siz. Evet. Biz de öyle. Asıl sorun bizden doğuyor zaten. Evet, evet. Ama kapatmanız lazım kesinlikle. Yani evet. dikkat etmeliyiz. Jetle seyahat ederken de yani çok dikkatli e, gidiyorum. <gülüyor> Her yerde fark etmiyor. Neyse. Je, je, jet'in içinde de fazla ışıkları kapıyorlardır. Dikkat ediyorlardır herhalde. herhalde. Mutlaka, mutlaka. <gülüyor> bu kadar duyarlı olduktan sonra hanımefendi. Tabii. Şimdi e, musluk ve su demiştik demin. E, Kevin Kallager, namı diğer Carl e, ünlü karikatürist. Ekonomist dergisindeki karikatüründe e, bu defa Avrupa adlı küçük bir e, sandalın içine ...bir çift oturtmuş... ...oltalarını böyle sandalın dışına sarkıtıyorlar... ...balık tutmaya çalışıyorlar... ...muhtemelen Avrupalılar... ...çünkü zaten sandalın adı da Avrupa... ...bulundukları yer bir göl olsa gerek... ...olsa gerek diyorum çünkü... ...gölün içindeki su seviyesi o kadar düşmüş ki... ...balıkların oltalardaki yemlere ulaşmaları mümkün değil... O balıklar, zavallı balıklar yer yer görebildiğimiz küçük su birinkit, birkintilerinin içinde böyle yaşam savaşı veriyorlar. Ee, sağ altta mesela bezgin bir kurbağa var onun gibi onlar Mutsuz bir kurbağa. Mut, mutsuz evet mutsuz bezgin. Suların böyle e, iyice buharlaşmış sular ve ne yapacaklarını bilemezlerdeler. E, sandalın içindeki tatilci çift ise pek orada değil sanki. Hatta adam kadına dönerek bardağım dolu tarafını işaret ediyor işin iyi yanı diyor şu su kıtlığı sayesinde önümüzdeki kış bizi bekleyen yakıt kıtlığını düşünmüyoruz <gülüyor> yakıt kıtlığı mı gelecek ee, Avrupa'ya yakıt <gülüyor> <gülüyor> be, be, be, yani. be, belli ki gelmeyecek Gelmeyecek değil mi? Ya düşünmüyorlar. En azından düşünmüyorlar. Su kutluğunu düşünüyorlar. Ee, siz de duyurmuştunuz zaten İngiliz hükümeti e, özellikle Güney ve Orta Doğu bölgelerinde e, resmi olarak kuraklığı ilan etmişti. Ve e, İngiltere'nin 50 yılın en kurak yazını e, takip eden bu aylarda e, herkesi uyarmıştı. 2023'teki potansiyel skutlu işinde şimdiden planlama yapılması Ben hafta sonu e, Southampton Manchester United maçını izledim. Bu Southampton Londra'nın güneyindeki bir e, liman kenti. Gerçekten çok şaşırdım. Sağdaki zeminin durumu hakikaten inanılmazdı. Yani çimler yer yer yok olmuş, saha çoraklaşmış gibiydi. E, biraz bizim o eski stadları andırıyordu sanki. Ve İngiltere. Düşünebiliyor musunuz? Yetercek. Geçecek mi? Hı hı. Peki. O zaman pe diğerleri pe petrolle sulasınlar. Petrol çıkıyormuş bazı yerlerden. <gülüyor> bu da başka bir karikatür konusu. <gülüyor> Buna karşılık yani geçen hafta Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere bazı büyük kentlerimizde yağan yağışlar hayatı felç etmiş. Biliyor muydunuz bunu? Ya yani bu haberleri hükümete yakın gazetelerde okumak mümkün. Başlık olarak böyle. İstanbul'da hayat felç oldu falan. Ee, karşı nahta ise e, Cumhuriyet gazetesinde mesela Zafer Temuçi'nin İğneli Fırça e, adlı köşesinde e, günlerdir beklenen sağanak yağışta çok sayıda evi su bastı başlığıyla. Şöyle bir karikatür çıktı. Evet. Bodrum ya da zemin katta işte oturan yine üç kişilik küçük bir ailenin evlerine e, suların bastığını görüyoruz hakikaten. E, su böyle e, koltukların boyuna ulaşmış. E, bazı eşyalar, çocuğun topu gibi suların içinde yüzüyor. E, adam karısı ve çocuğu ortadaki henüz tam olarak batmamış. O masanın üstüne sığınmışlar, oraya çıkmışlar. Kurtarılmayı bekliyorlar belki ne bileyim. Bir yandan da göz ucuyla suya batmakta olan Televizyondaki görüntüye bakıyorlar. Şimdi televizyonda konuşan ise tanıdık bir sima çoğu kanallarda e, konuşuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bir parmağıyla da yukarı işaret ediyor ve şöyle konuşuyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi su alırsa hepimiz diye sözün gerisi gelmiyor ya da bu konuşma balonuna sığmıyor. E, bu karikatürü de burada bırakalım. Evet. Son olarak ben e, hafta içinde yayınlanan iki karikatürü arda arda peş peşe anlatmak istiyorum. Önce kollarını göğsünde kavuşturarak e, kendisini çizdiği sanıyorum boy karikatüründe Aslı Alpar e, ilginç bir soru sormuş. Peki ya halkın belli bir kısmının benimsediği değerler beni aşağılıyorsa? demiş şimdi aşağılıyorsa Evet beni aşağılıyorsa güzel bir soru değil mi Evet yani e, Peki ya halkın belli bir kısmının benimsediği değerler beni aşağılıyorsa sorunun cevabı asla bardan gelmedi tabi gelmiyor fakat Tan Oral T24'te yayınlanan karikatürüyle bir anlamda belki Aslı Alpar'ın aradığı yanıtı bulmasında yardımcı olabilir. Şimdi Tan Oral'ın karikatüründe bir odanın içindeki uzun toplantı masasının bir kısmını görebiliyoruz. Çoğunluğu erkek olan bu toplantı masasında oturanların hepsi de son derece ciddi. Her birinin önünde not almak için kullanılan beyaz kağıtlar var. Fakat henüz hiç not almamışlar nedense. E, asık suratlarıyla masanın başında oturan ve e, muhtemelen de toplantının yöneticisi olan, muhtemelen de demeyeyim, toplantının, toplantının yöneticisine e, o şansa pür dikkat e, bakarak dinliyorlar. Bu şahıs ise oturduğu sandalyeden doğrulmuş, ellerini masadan güç alırmış gibi iki yana, dayanmış masanın iki yanına, çok önemli sözlerini tarihe kaydettiriyor. Arkadaşlar, milleti kendimize benzetmeliyiz. Anlaşıldı mı sevgili Aslı Alpar? Demek ki neymiş? Halkın belli bir kısmının benimsediği değerler yüzünden aşağılanmak istemiyorsan, sen de onlara benzeyeceksin. Bu kadar basit. Kıpkı Gülşen gibi. İkincisi Hıfı Gürsen evet Değil mi? Efendim e, bu hafta bu kadar? Evet çok teşekkür ederiz Peki nasıl seçeceğiz? Hepsi birbirinden güzel karikatürler İşte o sizin e, Yetkinizde ve yeteneğinizde Diyeceğim seçim işi <gülüyor> Biz son e, Derece saygı duyuyoruz <gülüyor> Karikatür sanatının e, Üst noktalarından Biri aslında bence şey Olabilir Dragutin Kovaçevic'in ikinci gelen şeydeki, Turhan Selçuk'un ee, yarışmasında. Du, duvar karikatürü değil mi? Welcome. E, evet, duvar karikatürü. Yani, dikenli tellerle welcome. Dikenli yani tellerle yazılmış. Evet. Hoş geldiniz yazısı. Altında da Çin Seddin'i andıran kocaman bir duvar ve önünde bekleşen e, mülteci bir aile. Evet, doğrusu ben şeyde ayı. de tereddüt etmedim değil. İki çocuğuyla birlikte tanka geçen tanka otostop çeken kadının karikatürü de <gülüyor> aliganatın karikatürü de fena değil. Yani, çok çarpıcı. Evet. evet. Hepsi hayatın o, gerçekleri yani. E, bilmiyorum hangisini seçelim? Yani Hepsi güzel. Ben hepsini seçtim. <gülüyor> yani en ben komi de bilemedim. En komiği fırıncının önünde duran uçak. Bence. Evet. Ee, o zaman ee, tamam. Ben daha da karıştırayım. Ben de Avrupa san şey, sandalını, Sa sandalını seçiyorum. Ee, <gülüyor> Su kıtlığı sayesinde önümüzdeki kişi bizi bekleyen yakıt kıtlığını düşünmüyoruz. <gülüyor> dört, e, oldu. dört oldu. Dört oldu. Dört oldu. E, dördünü birden koyamayacağız. Bir yok, bir yok. Süre. Yine Welcome'dan gidelim o zaman. Welcome'dan benim. gidelim. Evet, evet. Hoş Yaşasın gelsin. demokrasi deyip Welcome'dan gidelim. Belki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüş, Hoş görüşmek, görüşmek üzere.